Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in Orucu Ramazan orucu farz olmadan önce Araplar ve onlarla birlikte yaşayan Yahudiler Muharrem ayının 10. gününde oruç tutarlardı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem de bu orucu tutardı. Hicretin ikinci senesinde oruç Müslümanlara farz kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Ramazan ayını baştan sonuna kadar oruçlu geçirmiştir. Ramazan ayı hariç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok oruç tutardı. En faziletli nafile orucuysa Hz. Davud aleyhisselamın tuttuğu oruçtur. Hazreti Davud Aleyhisselam bir gün oruç tutar, bir günde tutmazdı. Oruçla ilgili bazı hadisi şerifler şöyledir. Oruç sabrın yarısıdır. Tirmizi. Sabır imanın yarısıdır. Her şeyin bir zekatı vardır. Cesedin zekatı oruçtur. Sadece Allah Celle Celalühün rızası için ve ihlasla yapılan ameller kabul edilir. Oruç diğer bütün ibadetlerden farklı bir özellik arz eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste şöyle buyurur. Allah Teala Adem oğlunun her işi kendisinindir. Yalnız oruç müstesna. Çünkü O benimdir ve O'nun mükafatını verecek olan benim. Yalan, gıybet ve kötü sözleri bırakmayan kimsenin oruçlu olarak su ve yemeği bırakmasına ihtiyaç yoktur. Nesai Nice oruçlular vardır ki açlık ve susuzluktan başka bir şeyleri yoktur. Tirmizi Oruç kalkandır. Biriniz oruçlu olduğunda kötü söz söylemesin. Kavga ve münakaşa etmek isteyen kimselere ben oruçluyum desin. Müslim Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında imkanları nispetinde müminlere çokça yardımda bulunurdu. Ve bu ayda diğer aylardan çok daha fazla ibadet ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde ise itikafa girerdi. Bu günleri hep ibadetle geçirirdi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini böylelikle ihya etmiş olurdu. İftar vakti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine çokça dua ederdi. Akşam namazını kılmadan önce orucunu hurma veya su ile açardı. Bilhassa iftarda acele eder, sahuruysa geç yapardı. Ashabın sahura kalkmasını tavsiye ederdi. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berat gecesini ibadetle geçirir, gündüzleri de oruç tutardı. Her ay en az üç gün oruç tutardı. Bilhassa ayın 13, 14 ve 15. günlerini oruçlu bir şekilde geçirirdi. Pazartesi ve Perşembe günleri de oruç tutardı. Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında ise 6 gün oruç tutardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Ramazan bayramından sonra 6 gün oruç tutan 1 yıl oruç tutmuş gibi olur. Bir ayeti i kerimede şöyle buyurulmuştur: Kim bir hayır amelde bulunursa, onun yaptığının on misli ecir verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü ve kurban bayramından bir gün önceki arefe gününde oruç tutardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arefe günü oruç tutan kimsenin önündeki bir yılla geçmişteki bir yıllık küçük günahları mağfiret olunur. Bayram gecelerini de mutlaka ihya eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Kim her iki bayramında gecesini Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğünde kalbi ölmez.'' Dini bayramlardan olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci günü ise oruç tutmazdı. Ayrıca Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri de oruç tutmak caiz değildir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin zekatı. Zekatın lügat anlamı temizlenmek, arınmaktır. İslam'ın beş şartından birisi de zekat vermektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İslam beş temel üzerinde kurulmuştur. Bunlardan biri de zekat vermektir. Buhari, Müslim. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde zekat zikredilmiştir. Bu da zekatın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bilhassa Kur'an'da zekat namazla birlikte zikredilmektedir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bakara Suresi 110. Ayet Namazı gereği gibi kılın, zekatı verin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde mallarınızı zekatla koruyunuz buyurmuştur. Zekatı verilen mal adeta sigortalanmıştır. Kolayca ziyan olmaz. Allah Celle Celalühü o malı korur. İnsanların yaratılışları gereği dünyaya ve onun içindekilere karşı bir sevgileri vardır. Mal, mülk ve makam yüzünden insanlar birbirlerine düşman olmakta, hatta birbirlerini öldürüp yok etmektedirler. İslam, bütün bu kötü huyları getirdiği güzel prensiplerle tamamen ortadan kaldırmaktadır. Zekat aşırı cimriliği yok eder, nefis temizler. O zaman da insan Allah'ın rahmetine nail olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha olsun ister. İnsanoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. İnsanın zekat vermesiyle mala karşı olan aşırı sevgisi azalır. Mal Allah Celle Celalühü yolunda harcanıp fakir ve muhtaç kişilere verildiği zaman insanın ruhu Allah Celle Celalüh'ün katında fazilet kazanıp yüceler. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Haşr Suresi 9. Ayet Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bu ayeti kerimede hicret esnasında ensarın muhacirlere olan tutumu anlatılmaktadır. Ensar halkının kendileri muhtaç iken başkalarının ihtiyaçlarını giderdikleri bildirilmektedir. Allah Celle Celaluhu zekatını vermeyenlerin ahirette azap edileceklerini bize bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmektedir. Tevbe Suresi 34. Ayet Altın ve gümüşü yiyip da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Altın ve gümüşü veya nakit parayı ya da malı biriktirip de zekatını vermeyen, hayırlı ve yararlı işlerde kullanmayanların ahirette şiddetli azap görecekleri anlatılmaktadır. Malı biriktirip yığmak, fakir ve muhtaçlara yardım etmemek çok yanlış bir harekettir. Allah Celle Celalühün rızasını kazanmak için mutlaka elinde bulunan maldan imkanın nispetinde ihtiyaç sahiplerine vermek lazımdır. İnanmayanların bazıları mal varlığına göre insanlara değer verirler. Hayatın kolaylaşması ve düzenin sağlanması, düzgün, ahenkli bir şekilde yaşamın devam etmesi için Allah insanların mali güçlerini farklı takdir edip taksim etmiştir. Bütün insanlar zengin olsaydı kimse kimsenin işinde çalışmazdı ve dünya düzeni bozulurdu. İhtiyaç sahiplerine fakir ve muhtaçlara yardım etmek her mümin kişi için dini bir görevdir. Yapılacak olan bu yardım sayesinde alan ve veren arasında bir muhabbet ve sevgi duar. Böylelikle toplum düzeni de sağlanmış olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman zekat verecek bir nisaba sahip olmamıştır. Eline çok miktarda para geçmiştir. Fakat bunların hepsini fakir ve muhtaçlara hiç beklemeden dağıtmıştır. Bir sefer eline çok büyük miktarda bir para geçmişti. Bu parayı ashaba dağıtmak için Hazreti Bilal radıyallahu anha vermişti. Hazreti Bilal o gün verilen paranın sadece bir kısmını dağıtabilmişti. Paranın tamamını dağıtmadığı için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o akşam evine gitmemiş ve mescitte yatmıştı. Bu paranın tamamı dağıtıldıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gitmiştir. Peygamberimiz Miras ve servet de bırakmamıştır. Bıraktığı bir miktar malsa sadaka olarak fakir ve muhtaçlara dağıtılmıştır. Hayır yapma konusunda peygamberimizden daha cömert hiç kimse yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık sadaka verir ve ashabına da sadaka vermelerini emrederdi. Sadaka fakire verilen bir maldır. Sadakanın gizli bir şekilde verilmesi daha uygundur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Taberani İnsan bir günah işlediği zaman hemen arkasından tövbe edip bir sadaka vermesi uygun olur. Verdiği sadakayı da orada burada herkese anlatmaması gerekir. Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bakara Suresi 264. Ayet Sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Sadakayı kendisi için seçtiği güzel şeylerden, malın en iyisinden vermelidir. Güzel ve hoş olmayan şeyleri ise vermemesi gerekir. Sadakanın ilk önce akrabaya verilmesi daha çok sevaptır. Hatta kendisiyle ilişkiyi kesen akrabaya verilmesi daha faziletlidir. Böylece akrabalar arasında yakınlık, muhabbet ve iyi ilişki doğar. Zenginken, fakir düşen kimselere sadaka vermek çok sevaptır. Ölen bir kimse için de sadaka verilebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklarsa cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek ateşten korununuz. Eğer yanında sadaka verecek bir şey yoksa dilenciyi güzel bir sözle savunuz. Müslim Buhari Çorbayı pişirdiğin zaman bol sulu yap. Sonra komşulardan bir aileyi seç o çorbadan sadaka olarak bir miktarını o aileye ver. Müslim İman ehli olan bir mümin asla cimri olmamalıdır. Cimrilik çok kötü bir hastalıktır. Allah Celle Celaluhun vermiş olduğu çeşitli nimetlerden fakir ve muhtaç olanlara yardım etmek gerekir. Ancak o zaman verilmiş olan nimetin şükrü yerine getirilmiş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah, bir kuluna herhangi bir nimeti ihsan buyurduğu zaman, o nimetin, o kulun üzerinde görünmesini sever. Ahmet Tirmizi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Haccı Hac İslam'ın beş temel ibadet esasından biridir. Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ali İmran suresi 97. ayet. Oraya gitmeye imkan bulabilen herkesin Allah için Kabe'yi hac etmesi gerekir. Başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Hac suresi 27. ayet. İnsanları hacca çağır. Hacın farz kılınmasından sonraki yıl yani Hicret'in 10. senesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ve son hac farizasını eda etmiştir. Dört kere de umre yapmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında vakfe yaptığı bir sırada Maide suresi nazil olmuştur. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Maide suresi üçüncü ayet. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetini tamamladım ve size din olarak İslam'ı ihtiyar ettim. Hicretten önce Peygamberimizin kaç kere hac yaptığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda değişik rivayetler vardır. Peygamberimiz veda hacına gitmeden önce bunu bütün Müslümanlara ilan etti. İmkanı olanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hac farizasını eda etmek için yola çıktılar. Medine'nin dışında bulunan Müslüman kabilelerden binlerce kişi peygamberimize katıldılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meşhur olan veda hutbesini üç günde, üç sefer ayrı ayrı tekrarladı. Arefe günü Arafat'ta, bayramın birinci günü Mina'da, yine bayramın ikinci günü Mina'da ilan etti. Veda hutbesi özet olarak şöyledir. Canlarınız ve mallarınız, Irzlarınız her türlü tecavüzden masumdur. Benden sonra eski dalaletlere dönüp birbirinizin boynunu vurmayınız. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaklanmıştır. Kan davaları kalkmıştır. Kadınların haklarına riayet ediniz. Bütün Müslümanlar kardeştir. Size Kur'an'a emanet bırakıyorum. Ona sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Kıyamete kadar bütün Müslümanlar için geçerli olup titizlikle uymaları gereken çok önemli prensipleri veda hutbesiyle bildirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Hac ibadetlerinizi yani haccın nasıl yapılacağını benden öğrenin. Müslim Nesai. Kim hac eder kötü söz söylemez ve kötü harekette bulunmazsa o kimse anasından doğduğu gibi tertemiz evine döner. Buhari Müslim Hac yolunda vefat edene kıyamete kadar ecir ve sevap yazılır. Bir kimse anne ve babası öldükten sonra onların yerine hac yapsa veya yaptırırsa onları cehennemden kurtarmış olur. Hacca gidemeyecek derecede sıhati bozulan birinin yerine bedel olarak bir başkası hacca gidebilir. Ramazan ayında yapılan bir umre, sevap cihetiyle bir hacca muadildir. Zemzem suyu ne maksatla içilirse, o maksatla faydalı olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikri. Zikrin lügat anlamı hatırlamak, anmaktır. Zikir Allah'ı devamlı olarak hatırda tutarak onu anmaktır. Allah'ı zikretme hususunda bütün insanlar için en güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayakta, otururken, yatarken, yerken, içerken, kısacası her an ve her sözde Allah'ı anardı bir an bile gaflete düşmezdi. Zikirle ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet vardır. Allah'ı zikretmek, Kur'an'ın kesin emridir. Allah, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayeti kerimelerinde şöyle haber vermektedir. Ali İmran Suresi 191. Ayet Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar. Ahzab Suresi 41 ve 42. Ayetler Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Nisa Suresi 103. Ayet Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Namaz kılmak, en büyük zikirdir. Fakat Allah'ı anmak yalnız namaz halinde olmamalıdır. Namazın dışında da her daim Allah'ı anmak gerekir. Kişi kimi severse hep onu anar. Allah'ı seven de onu her an anar. Zikir yapmanın zamanı ve mekanı yoktur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nur Suresi 37. Ayet Hiçbir ticaret, hiçbir alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Ankebut Suresi 45. Ayet Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Kalbin gıdası Allah'ı anmaktır. Ruh ancak bununla tatmin olup yükselir ve Allah'a yakın olur. Her an yapılan zikir sayesinde insan mutluluğa ve huzura kavuşur. Bir kısım hadisi kutsilerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Kulum beni zikredip dudaklarını benim için kıpırdattığı müddetçe ben kulumla beraberim. İbn-i Mace Başka bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmaktadır. Kulum beni kalbinde zikrettiği zaman ben de onu nefsimde zikrederim. Beni bir cemaatte zikrettiği zaman onun cemaatinden daha ayrılı bir cemaat içerisinde kendisini zikrederim. Bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaştığı zaman ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşar adımlarla yaklaşırım. MÜSLİM BUHARI Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Rabbini zikredenlerle zikretmeyenlerin durumu ölü ile diri gibidir. Buhari oğlu zikrullahtan daha çok kendini Allah'ın gazabından koruyabilecek bir amel işlememiştir. Zikirsiz bir hayat gaflettir ve kıyamet günü ise pişmanlıktır. Zikrin en eftali La ilahe illallah demektir. Anlamı, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu zikir aynı zamanda cennetin anahtarı ve bedelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kelime vardır ki, dil üzerinde hafiftirler. Mizanda ise o kelimeler ağırdır. Rahman olan Allah'ın nezdinde de sevimli kelimelerdir. Onlar, Subhanallah ve bihamdihi ve Subhanallahil lazimdir. Müslim Buhari La havle ve la kuvvete illa billah. Cennet hazinesinden bir kelimedir. Anlamı Allah'tan başka ne bir güç ne de bir kuvvet vardır. La ilahe illallah vahdehu la şerike Le Lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala külli şeyin kadir. Anlamı, Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı bulunmamaktadır, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur, her şeye gücü yeten O'dur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikirleri çok söylerdi ve ashabının da söylemesini tavsiye ederdi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber. Anlamı, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bu zikirde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği zikirlerden biriydi. Hazreti Aişe radiyallahu anh validemiz peygamberimizi şöyle anlatmıştır. Resul-i Ekrem hayatının her anında Allah'ı zikrederdi. Buhari Çok tövbe ve istiğfara devam ederdi. Her fırsatta ise şu zikri yapardı. Subhanallah ve bihamdihi estağfurullah ve etübü iley. Anlamı Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder ve sana yönelirim. Beni bağışla Allah'ım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber deyip 100 sayısına La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala şeyin kadir ile tamamlayan kimsenin günahları aff olunur. Bir kısım ashabına şu zikirleri söylemelerini tavsiye etmiştir. Yüz defa Subhanallah, yüz defa Elhamdülillah, yüz defa Allahu Ekber, yüz defa La ilahe illallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifleri zikrullahla ilgili olup bunların hepsini yazmak mümkün olmadığından sadece birkaç tanesini naklettik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Korkusu Allah Korkusu, Allah'ın bildirdiği bütün farzları yerine getirmek ve yasakladığı haramların hepsinden kaçınmaktır. Şüpheli olan yani helal ve haram olduğu kesin olarak bilinmeyen şeylerden de uzak durmaktır. Bu şekilde hareket eden kimse Allah Celle Celaluhu katında eşsiz bir değer kazanır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Hucurat Suresi 13. Ayet Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Fatır Suresi 28. Ayet Kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkar. Allah'ı en iyi bilen ve ona en çok saygı gösteren ilim ehli olan alimlerdir. İlim ancak imanla birleşirse bir değer kazanır. Yoksa imansız ilim sadece dünya için fayda temin eder. Bu da geçicidir. Kabir kapısına kadardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah'tan korkma konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zirvedeydi. Allah'ın bildirdiği bütün haramlardan da şiddetle kaçınırdı. Şüpheli şeylere ise asla yanaşmazdı. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın sıfatlarını en iyi bilendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece evinde sabaha kadar hiç yatmamış, neden yatmadığı sorulduğunda evde bir hurma bulmuştum, onu yedim. Bizde sadaka hurmalarından da vardı. Onun sadaka hurması olduğundan korktum diye ifade etmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkusu insanlardan çok farklıydı. Namaza durduğu zaman göğüsünden fıkır fıkır kazan kaynarcasına ses çıktığını ashab işitirdi. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Ben sizin içinizde Allah'tan en fazla korkanınızımdır. Buhari Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Araf Suresi 154. Ayet Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardır. Başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır. Ali İmran Suresi 28. Ayet Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz mutlaka az güler çok ağlardınız. Buhari Müslim İnsanların dünyadayken işledikleri günahların ahiretteki cezası şiddetli olacaktır. Onun için insanların aslında çokça gülmeleri değil ağlamaları gerekir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Tövbe Suresi 82. Ayet Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki İzzetime yemin ederim, kulum için iki korkuyu bir araya getirmeyeceğim ve kulum için iki emniyeti bir araya getirmeyeceğim. Eğer kulum dünyada benden emin olursa, kıyamet gününde onu korkuturum. Eğer dünyada benden korkarsa, kıyamet gününde onu emin kılarım. Beyhaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli rüzgar estiğinde ve hava bozup siyah bulutlar gözükünce rengi solar, heyecanlanır ve evde gezinirdi. Geçmiş ümmetlerin bir kısmı helak olduğu için ümmetinin de bu akıbete uğramasından korkardı. Kıbleye dönerek, Allah'ım, felaketlerden sana sığınırım şeklinde duada bulunurdu. Hava düzelip her şey normale döndüğünde Allah'a hamd ederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin kurtuluşu için çok dua eder, gözyaşı döker ve Allah'a yalvarırdı. Bir gece sabaha kadar aşağıdaki ayetleri okuyup ağlamıştır. Maide Suresi 118. Ayet Eğer kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin derdi. İbrahim Suresi 36. Ayet Çünkü onlar putlar, İnsanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Rabbim, şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Hz. İbrahim aleyhisselam bir zaman putperestlerin bağışlanmasını temenni etti. Müşriklerin, Allah Celle Celaluhu tarafından bağışlanmayacakları bildirildikten sonra onların affi için bir daha dua etmedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh'dan Kur'an okumasını istemişti. O da sana Kur'an indiği halde ben mi sana okuyayım demesi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet onu başkasından dinlemek hoşuma gidiyor buyurmuştur. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu an Nisa suresini okudu. 41. ayete geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdilik yeter diyerek ağlamaya başlamıştır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nisa suresi 41. ayet Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak. Bütün peygamberler ümmetlerine aynı iman esaslarını getirmişlerdir. Peygamberlerin getirdikleri iman ve nizamı değiştiren veya bunları inkar edenler ahirette mutlaka Allah'a hesap vereceklerdir. Peygamberleri de onların aleyhinde şahitlik edeceklerdir. En son gelen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün peygamberlerin lehine şahitlik ederek onların dediklerini aynen tasdik edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah katında hiçbir şey iki damla ve iki izden daha sevimli değildir. İki damla Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve Allah yolunda dökülen kan damlasıdır. İki iz ise Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi ve Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirmekten kalan kulluk izi alnındaki secde izidir tırmizi